Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Bir arkadaşımız hastadır yazıyor. Allah şifasını versin. Sabırlık versin. Sabat kıldırsın onu. Diyor ki ben yarıdan felcim. Sandalyeye mahkumum. E, o, doktor beni oruçtan yasaklamış Çünkü bedemin, bedenimin devamlı sıvıya ihtiyacı var. Bir de şey problemim var böğrek devamlı sulaya ihtiyacım var. Ben orucu olmam lazım. Ama diyor ben Ramazan, geçen Ramazan e, uymadım bu söze. oruç oldum. Bir şey de olmadı bana. E, acaba ben burada günah işledim mi? Yoksa yanlış mı oldu? E, ne yapmam lazım? Burada bana bir fikir verin. Evet. Önce bir. Bu meselede diyoruz ki ee, oruç Ramazan orucu her Müslüman'a üzerine fersedir. Müslüman üzerine mukim ikamet etmiş ve kadir alaşıyan Kadir nedir imkanı olan, yapabilen. Eğer aciz olduysa hastalıktan dolayı Allah Teala ona ne yapmış orucunu emretmiş. Başka günler var, yerine kaza yapacaksın. Bu geneldir. Hastaysan ilaç almak lazım ise nehâr ramazan, ramazan gününün e, şeyinde e, alman lazım, orucu bozman lazım. Çünkü Allah sana izin vermiş. Ne diyor Bakara Suresi 185'te وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا Bir deneniz hastaysa o اَلَى سَفَرٍ يَنْ سَفَرْدَيْسَ فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Başka günler var. Sura ayetin devamı ne diyor? Yurid. Yuridullahu bikumul yusr'a ve la yuridu bikumul ısra. Allah size kolaylaştırmayı istiyor, zorluğu istemiyor. Bakara 185. Sura Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dur innalllahu yuhibbu en tu'ta ruxasahu kema yekrahu en tu'ta ma'siyatuhu. Allah Teala verdiği rühsol rühsatları Gönül hoşluğuyla almanızı hoşnut olur, sever. Nasıl günahları e, e, yapsanız şey olur, ikrah eder, buğz eder. da sever. Onun için hasta adamın bir mahsuru yoktur. Bunu bir ara sen bilmen lazım. Eğer hastaysan Allah'ın ruhsatını al, seferdeysen al. İkinci eğer senin dediğin gibi durumun doktor demişse sene oruç sene zerel verir. Bu da Müslüman bir doktor dedir. yanında doktorlar genelde e, yok ve böyle sıradan bir doktor. O zaman sen kendini tehlikeye atıyorsun. Bakara Suresi doksan 195 ayette, "Valla telqu aidiyakum ile tehluka". Tehlikeye atmayın siz kendinizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi madde de diyor ki, "La zarar ve la dirar". Ne zerel veririz ne zerel kabul ederiz. İslam'da yoktu. İslam ne zerel verir ne zerel. Verir. Ondan dolayı eğer sen o Ramazan'ı oruç oldun sana bir zerel vermedi ama hakkıyla zer o zaman zerel verirse sana vabal altına girersin. Sen o zaman emin olacaksın bir işten. Eğer e, hastalığında bir fiil ihtiyaç var ise or oruç olmamaya olmaman daha öyledir. Ama sen denedin olmadı. Belki onun faturası şeyden sonra çıkar. Bazen de doktorların sözleri doğru olmuyor. Yani insan dener bakar oluyor. Oluyor. Ama sonradan bazen faturasını altı ay sonra ödüyorsun o oruculukun. İşte onu ortasını bulmamız lazım. Allah ruhsatı vermişse ruhsatını almak azimetini cibidir. Hadiste geçtik cibi. Bir mahsuru yoktur kardeşim. Allah sana e, şifanı versin. Eğer Ebedi olarak kursuya mahkum isen, sandalyeye, Allah sana sabırlık versin. Bunun müjdesini ben sana Allah Teala vermiş, ben de sene hatırlatırım. Eğer sen sabretsen, inan cennette, inşallah hepimiz Müslümanlar cennete girer, sen bizden önce koşarsın orada. Velhamdülillahi Rabbil alemin.